Efendim, e, şey kendine hakim olmak filan, o da bir bakıma şöyle bir ölçülürse ahlaki bir hasrettir. Kötü huyların atılması mümkün mü? Mümkün. Kötü huylar, edililmiş kötü huylar terbiye ile efendim, riyazet ile yavaş yavaş atılır. Peki insana ahlak ve terbiyeyi kazandıran yol ve meslek nedir? İnsana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 çok büyük derecelere nail olur. Fetuh yusare sebebiyle de çok zararlara uğrar. Önemlidir. O bakımdan tasavvuf en şerefli ilim oluyor. Kad efleh men zekkâha ve kad khâbe men dessâha Nefsini terbiye eden felah bulur. Efendim, nefsini terbiye edemeyen çok ziyana uğrar. Çok efendim e, pişmanlıkta duyar. Yani çok cezalara uğrar. O bakımdan şu bizim kendimizi, nefsimizi yani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 bu hususta güzel malumat vardır. Sanırım şu camiyi dolduran değerli kardeşlerimin çoğunun kütüphanesinde mevcut olan i̇hya u hulûm Hulûm-i-Din İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in eseri baştan sonra edep kitabıdır. Ahlak kitabıdır. Efendim marifetname İbrahim Hakkı Erzurum'i hazretlerinin marifetnamesi güzel edep kitabıdır. Tarikat-ı Muhammediye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 Aşağı yukarı bir kim bilir üç haftada mı dört haftada mı olurdu. Dinlene dinlene dinlene dinlene konaklaya konaklaya öyle giderdi tabi. Şimdi ayrılacakları zaman bu kamil insan başlamış hüngür hüngür ağlama. Demişler ki bu adama bu kadar zaman tamir ettin gülklemedin de giderken ne ne diye ağlıyorsun? Demiş ki bunca zaman yanımda durdu da bir güzel huy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 acaba peygamber efendimizden hiç rivayeti edilmiş mi? Bir hanımına kaldırıp da bir tokat vurmuş mu? Veya bir şansa vurmuş mu? Hayır. Hayır muhtemelen. Hiç vurmamış. Peygamber efendimizin aile hayatı ortada. Peygamber efendimizin elinde kendisinin yanında kalan insanların rivayet ediyorlar. Sekiz sene yanında kaldım. Sana hiç hiç ağır söz söylemedi, Hiç beni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 taşımaya başlıyor. Tüccar önden gidiyor. Hamal da arkadan gidiyor. Çoğal sırtında. Ama yanından sokaktan geçenler, Esselamu Aleyküm ya emirel müminin. Esselamu Aleyküm ya emirel müminin. Esselamu Aleyküm ya emirel müminin dedikçe, tüccar uyanıyor, aklı başına geliyor. Ya yani, hamal sandığı, yük yüklettiği adam şehrin valisiymiş. Sahabe, Peygamber Efendimiz'in sahabesinden yani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 onun huzuruna bir mesele sormak üzere bir kadın geliyor. Kapıdan içeri geliyor, otururken hani gaz kaçırıyor. Gaz kaçırıyor, sesli bir şekilde bir gaz kaçırıyor. E şimdi utanılıp sıkılıp böyle otururken bir ses çıkıveriyor, gaz kaçırıyor. Böyle bir insan tabii, mübarek bir insanın huzurunda, düşünün valinin, reis-i cumhurun filan böyle mübarek bir kimsenin, böyle meşhur, büyük bir kimsenin Makamında tabii, çok kıpkırmızı kesiliyor bilden, yer yer olsa yerin içine girecek, bir kabahat yaptı, bir ses çıktı, kaçırdı, gaz kaçırdı, yellendi yani, kıpkırmızı oluyor, Şeyh de duyuyor tabii, Hatem, Hatem-i Esam da o sesi duyuyor ama bir anda bir düşünüyor, kararını veriyor içinden, hiç bozuntuya vermiyor.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 Efendim işte ben şu sebeple geldim şu meseleyi söyleyeceğim filan diye anlatmaya başlayınca bağır bağır diyor, kulağım iyi duymaz diyor, bağır diyor. Kulağım ağırdır diyor. Tabi o artık bandır bandır bağırarak meselesini anlatıyor. O da cevabını veriyor. Muhterem kardeşlerim o kadıncağız vefat edinceye kadar sağır numarası yapmış. Yani her kimse karşı. Çünkü öbür tarafta sayır olmadığını belli edecek şekilde davransa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 Ne alam. Beğenmezsen kendin bilirsin. İkinci hadis-i şerife geçiyorum. El-hudratu fil nevni, el Cennetu ve-ttemru rızkun, ve-llebenu fıtratun, ve-sefinetu necatun, ve Hamlu. ve Hamlu huznun, ve-lmer'etu hayrun, ve kaydu sebatun fi dini, ve-ekrehul ghull.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 Büyüklerimiz demişler ki, aç tavuk rüyada yem görür. Neden? Karnı aç, onun için rüyada yem görüyor. Tamam, nefsani rüya. Bir rüya vardır, şeytanidir. Şeytan mümini üzmek için, mahzun etmek için çok ters şeyler gösterir. Şeytani, bu da şeytani. Öteki sin nefsani, bu da şeytani. Bazı rüyalar vardır,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 Bir ihtiyacı bir sorusu olan var mı? Sorsun cevap verelim. Zamanı müsait demek ki. Durumu uygun. Böyle soranmış. Hasta yok. Soru sorulmuyor. Bir rüya diyen var mı? Anlatsın da tabir edelim dermiş. Bir keresinde Ebu Bekir Sıltık Efendimiz kendisine bir rüya anlattığı zaman diyor ki ya Resulallah bu rüyayı müsaade et de sen anlatmadan tabir etmeden evvel ben bir izah edeyim. Ben tabir edeyim.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 Veyahut ters bir yorum yapıp da Başınıza iş açacak kimseye anlatmayacaksınız Şöyle dini bilgisi olan Aklın başında olan Ciddi olan alim fazıl Kamil bir kimseye Yuyayı lazım, yordurmak lazım geliyor Herkese açmamak gerekiyor Eğer şeytani Hoşa gitmeyen bir rüya görülürse Rüya uykudan kalkıp Son tarafına üç defa tükürmek gerekiyor Yani o rüyanın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 görmek fıtrata alamettir. Gemi görmek kurtuluşa alamettir. İçinde bulunduğu halden kurtuluşa ereceğine alamettir. Yük taşımak mahzunluk alametidir. Yani bir şeyden mahzun olacak. Yük taşı onu gösterir. Efendim kadın görmek Hayırdır. Bağ görmek, ip görmek, bağ görmek bu dinde sebat alametidir. Efendim ama ben bukağı görmeyi yani boyundurup görmeyi yani boyuna takılan böyle halka hani esirlerin boyuna takılan şeyi onu, onu sevmem. Yani onun manası biraz iyi değildir. Buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim.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 Yakup Aleyhisselam'ın kendisine delal ediyor. Ay, hanımına delal ediyor. Yusuf Aleyhisselam'ın annesine. 11 tane yıldızla o peygamber çocukları olan öteki o şeylere delal ediyor. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine delal ediyor. Onlar kendisine secde ediyorlar. Bu da Yusuf Aleyhisselam'ın makamının yüksek olduğuna delal ediyor. Sana, sana kıskanırlar da bir zarar verirler dedi Yakup Aleyhisselam. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de böyle bir rüya meselesi var. Sonra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 asılacaksın, öldürüleceksin ve senin etkilerini kuşlar böyle şey yapacak, asıl yerde. Vedekiste diyor ki sen e, tekrar eski vazifene döneceksin ve hükümdarın hizmetinde yani meşrubatçılığını yapmaya devam edeceksin diyor. Aynı surede. Yine aynı surede efendim e, Mısır hükümdarı rüya görüyor. Efendim yedi tane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 şey yapılacak, ondan sonra bir sene millet adam akıllı, açlık ve kıtlık çekecek diyor. Ondan sonra işte onu çağırıyorlar. Şeylikten kurtuluyor, mahpusluktan kurtuluyor. Hükümler onun suçsuz olduğunu anlıyor. Yüzleştiriyor kendisine iftira edenlerle. İftira edenler suçlarını itiraf ediyorlar. Biz ona efendim iftira ettik diye. da adeta ziraat bakanı oluyor. Ve sonra işte çocukların şeylerin kardeşlerini, anasını babasını Mısır'a getiriyor da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 hafiret lâm tezur illâ sahibiha ve izâ zûhırek selem tukayyeb damratil âmeh Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir günah, bir hata, bir kusurlu iş gizlenirse gizlendiği zaman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 Hemen hatanın, hatadan kendimiz kusur işlemişsek döneceğiz. Hemen tevbe edeceğiz. Allah'ın en sevdiği kullardan olarak anlatılıyor hadis-i şeriflerde. Hatasından, hatasını anlar hemen dönen kuldur Allah'ın sevdiği kul. Yani Müslüman hata etmez diyemeyiz. Her Müslümanın efendim beşerdir bir zayıf tarafı olur. Bakarsın bir hata edivermiş filan. Ama hatasını anladığı zaman dönüverecek. Hemen dönecek.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 veya şiddetli bir azaba uğratacağı bu böyle Allah tanımaz edepsiz, anlanmaz günahkarlara ne diye öğüt vermeye kalkışıp duruyorsun? Bu adamlar dinlemezler ki sizi gibi. Söyleyenlere diyorlar ki Mazereten ila rabbiküm. Sizin Rabbinize karşı sorumluluğunuz yok mu? Siz Rabbinizin huzuruna çıkmayacak mısınız? İşte biz Rabbinize mazeret olsun diye yapıyoruz bunu. Siz yapmıyorsunuz. Bize de yapmayın demeye getiriyorsunuz. Bak o Rabbiniz size de sorar söyle demek yani. Size de sorar. Siz günahın karşısında susuyorsunuz. Suskunluğun da cezası vardır. Günahın karşısında suskunluk olmaz. Rabbimize bizim mazeret olacak. Yani niye o e, öğüt verdin? Mazeret olsun diye Rabbime. Yani ben diyeceğim. Bir ara bir söyledim. Dinlemediler. Rabbi inni deavtu kavni leylen ve naharen Nuh Aleyhisselam böyle diyor. Ya Rabbi ben kavmimi gece gündüz Hak'ka davet ettim. Hak çağırdım. Bırakın futları, bırakın günahları dedim dedim. Feneri zidhum duai illa Ben onları ne kadar çağırdıysam onlar o kadar ters dönüp kaçtılar. Peygamber dinlemediler. Ve inni küllemâde autuhum ce'alu esâbi fi azânihim Ben onları ne zaman böyle Hak'ka çağırsam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 vakıf üniversite kuracakmış, vakıf üniversite kuracakmış, tabii üniversite bir ilim yuvası kurulması iyi olabilir ama tabii vakfedenin şartlarına riayet edilmesi lazım filan. Yani nerede üniversite kuracak? Filanca sultanın efendim hastane olarak kurduğu yerde iyi ama o filanca sultanın şartları ne çiğnememek lazım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 Onları çıkartmış filan böyle Tabaka bir tabi kazılarda Nereyi buluyorlarsa Hangi devre ait olduğunu tespit ediyorlar Ondan sonra Bir zaman gelmiş Bakın ne önemli bir hadise Kazma kazıları yerden mil çıkmaya başlamış Kum çıkmaya başlamış Tamam demişler artık Yerleşme şeyi bitti Kazının dibini bulduk Yerleşmenin köyün kentin dibini bulduk Başarınızı kum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 bir iyi insan, mümin insan kabre girdiği zaman kabirde azap melekleri buna bir topuz vurmuşlar. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Kabrin içi ateş dolmuş. O topuzdan çok büyük ızdırap çekmiş ve diyor ki ben Allah'a mümin kuluyum. Niye bana azap ediyorsunuz? Bir taraftan o azabın içinde, bir taraftan böyle feryat edip soruyor. Diyorlar ki sen hayatındayken filanca günde bir yerden geçiyordun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 Kadınlar da pek gezmezmiş çarşıda pazarda eskiden. Fransız kadınlarını öyle açıkça saçıkça böyle alışılmamış şekilde gezer görünce biraz da gavur da filan diye efendim orada hamallar vardır tabi kapalı çarşıda mal taşıyan, hizmet eden böyle e, tahsili görgüsü az kimçeler vardır. Onlar biraz böyle yan bakmaya başlamışlar, büyük vurmaya başlamışlar filan. Böyle bir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 Yani Türkler diyor, kendileri namuslarına o kadar düşkündür. O kadar düşkündür ki, yani son derece düşkündür. Edep ve namus ve ahlak zirvededir. Çok iyi ileridir. Kendileri namussuzluk yapmazlar, bir. Karşılarında veya yanlarında başkalarının namussuzluk, terbiyesizlik yapmazlar da razı gelmezler, iki. Yani kötülüğü de yaptırmazlar. Bak diyor, bizim kadınlarımıza bakmaya kalkınca şeyler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 Örfümüzle, töremizde durum böyledir. Bizim analarımız, ninelerimiz namaz giyeceklerimiz zaman ayrı şalvar giymişlerdir. Yani iş şalvarını çıkartıp namaz şalvarını giymişlerdir. Bizim efendim, babalarımız, dedelerimiz annelerinin babalarının sözlerine böyle kanun gibi itaat etmişlerdir. Onların mektuplarını bir okuyun hayran kalırsınız. Sebeli hayatım, veli, veli, veli nimetim,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 yaptırmamayı. Hem yapmayacaksın hem de yaptırmayacaksın hem de yaydırtmayacaksın. Belli olmayacak hiç. Orada kalacak. Örtülüp kalacak yani. Yayılmayacak. Kimse anlamayacak. Bitecek. Bu ahlaka sahip olalım. Evimizde, mahallemizde, iş yerimizde, çevremizde bu İslami ahlakı unutmayın. ona göre yaşayın. Diğer hadis şerife geliyorum el halkı hurluhum iyalullah. Ve tartak kendi fihi. Fe ahabul halq ila Allah men ahsana ila iyalih ve afqatul halq ila Allah men banna ala iyalih. Ebu Heyra radıyallahu anh. Terad olduğu için galiba bu sonuncu hadis-i şerif olabilir. Bugün okuyacağımız bu hadis şeriste Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz buyuruyor ki, otemam kardeşlerim, mahlukat yarattıklar insanlar, insanlar Allah'ın iyalidir. Iyal kelimesi biliyorsunuz, evladı iyal diyoruz, yani çoluk çocuk çocuk filan manasında kullanıyoruz. Aile efladı demek yani. Mahlukat yani insanlar, hepsi Allah'ın iyalıdır. Yani sanki bir aile reisi düşünün, maiyetinde çoluk çocuğu var, sorunlar var, efendim, belki dul teyze var, hala var, yaşlılar var filan, akraba var, belki yetimler var, hepsine bakmakla yükümlü, onun gibi, ona benzetiyor yani mahlukat, insanlar, hepsi Allah'ın ihalidir ve onun himayesi altındadır. Mahlukatın Allah'a en sevgili olanı onun ihaline iyilik edenlerdir. Allah'ın en çok kızdıkları da onun ihaline cimri olanlardır. Şimdi Yunus Emre'nin bir sözünü hatırlattı bana bu hadisi şerif. Diyette Yunus Emre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 Şimdi şöyle de anlatabilirim diyelim ki yani sokakta bir çocuk gördün başını sevdin e babası annesi camdan baksa bak oğlum seviliyor diye çocuğum seviliyor diye memnun olur Veyahut tam böyle araba geliyordu tuttun kenara çektin başını sevdin korudun onu e, babası gelir teşekkür eder ya bizim çocuk neredeyse kazaya kurban diyecekti Allah razı olsun atik davrandın kurtardın filan Veyahut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 O değil karnıcı filan diye böyle şeyler var. Bir takım böyle e, kitaplar yazmış kimseler var. Psikolojik başarı şartları filan böyle anlatan. Onlarda da yazılır ama bir zaman daha önceden beri var. Bunun gibi işte. Biz de Allah'ın mahlukatına iyilik yaparsak Allah bak bu benim mahlukatıma iyilik yaptı diye bizi sevecek yani. Çünkü bütün mahlukat Allah'ın ihali. Sen şimdi çok sevdiğin bir komşunun Çocuğu yaramazlık yapsa ona kötü davranabilir misin? Hatırı için davranamazsın. Babası benim dostumdur dersin hatırı için bir şey yapamaz. Ama ne olsa o zaman belki de kovalarsın, yakalarsan yani biraz da canını yakarsın, haşlarsın ama iyi iyi tanıdığın kimsenin yapmazsın. İşte madem ki bütün insanlar Allah'ın iyyadidir. Madem ki hepsi Allah'ın iyyadidir o halde bir de Allah'ın aşkına Allah'ın hatırına Yunus Emre'nin dediği gibi yaradılanı hoş gör, Yaradan'dan ötürü dediği gibi biz de insanlara iyi davranalım iyilik yapalım iyilik yapalım ki Allah'ın sevgisinin kazanma yolu budur bunun arkasındaki hadis ı Şerif'te de aynı malumat var El-Kalkı küllühüm <gülüyor> iyalüullahi ta'ala fe e enfa'uhum li-iyalidi burada ifade şöyle bütün yaratıklar Allah'ın iyalidir Allah'u u Teala'nın iyalidir Allah'a en sevimli olan insan, bu iyaline en faydası olan insandır diye. İşte biz onun için Müslümanlar, insandan faydalı şeyler yapmayı severiz. Dedelerimiz eskiden beri, Efendim yollar yapmışlar, çeşmeler yapmışlar, hanlar yapmışlar. hayırına yani? Parasız. Efendim yemekler dağıtmışlar, hastaneler yapmışlar. Ezmi Alem Sultan çıkmış, Efendim bir hastane yapmış. Su Karayi burada tedavi olsun demiş. E, Taşdelen suyunu götürmüş ona vakfet, vakıf yapmış. Terkos gölünü getirmiş ona vakıf yapmış. Efendim, nice böyle efendim, mülkleri getirmiş ona vakfetmiş. Bunların gelirlerini buraya sarf edin. Hastalardan para almayın. Orada tedavi görsünler demiş. Neden? E, Allah'ın işte kullarına iyilik yapmak maksadıyla oluyor bunlar. Bütün bu çeşmeler, hanlar, hamamlar, hayrat hasenam. Almanya'da dolaştım da muhtelif yerleri gezdim. Çok yağmur yağan bir diyar. Dağları var, ovaları var. Hiç yani çeşme görmedim desem yürü de. Çok az gördüm. Neden? Onlarda çeşme kültürü yok da onda. Yani çeşme yapma kültürü yok da onda. Bizde çeşme yapmak, su vermek, bir insanın susuzluğunu gidermek sevap da herkes hemen biraz paraya sahip oldu mu bakıyorsun dağ başında bir de bir çeşme yapmış. Yol kenarına hemen bir su getirmiş. Yani dua kazanmak için, sevap kazanmak için bunu böyle yapmışlardır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 yufsudul amele kema yufsudul hallül asel bu hadiste okuyup sözümü kesmek istiyorum çünkü bu hadis ilk hadisi şerifin manasında aynı konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki güzel boy insanın günahlarını hatalarını eritir, yıkar temizler, gider tıpkı suyun buzu erittiği gibi su döktüğün zaman onun eriyip donmuş olan şeyin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 ne tatlılığı kalır, ne tadı kalır, ne tuzu kalır. Bir şeye benzemez yani. Sirkeyle karıştığı zaman var. Mahvolmuş olur. Onun için güzel huya hepimiz dikkat ve gayret edelim. allah Teala Hazretleri hepimizi mümin-i kamil olmaya muvaffak eylesin. Hepimizi sevdiği kul eylesin. Hepimizi iyanine faydalı kul eylesin. Hepimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Vatihayı şerife ma'a besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Üç salavat-ı Bir elen neşahneke besmeleyle. Sadrake veda. On beş kulhu ve allahu ahad besmeleyle. Fatiha-i Şerife Mâ'l-Besmele Üç sarayat-ı şerife قالم انه لا اله adil amin ye dinoğunda şeyni dedik ya muhammadenin meşihidir. Allah'a. Bismillahirrahmanirrahim. Ekm Rasulum in alfur sikum azizun alehim a nit tum harisum aleikum harisum aleikum bilmini nera o La ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbul Arşil Azim Sadatallahu l'Azim Subhan Rabbi Al-Illaha del-Vehhab Elhamdülillahi Akkambir Ve salatu ve selamu ala sayrı kavkuhi Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi Ve men tebi ahu bi ihsanin ve icba'in Allahümme ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbel alamin acizane naçizane yapmış olduğumuz cümle hayratımızı, hasenatımızı, ibadatımızı ta taatımızı ve kardeşlerimizce okunmuş olan hatm Kur'an-i Kerim'i zikrimizi, tesbihimizi, Hatm-ı Hacegan'ımızı müzakere ilmimizi lütfunla, kereminle ahsen kabul ile makbul eyle şu aciz, naçiz kusurlu ibadetlerimizi senin engin rahmetine ermemize lutfuna İslam'dan nail olmamıza vesile eyle ya Rabbim ecr cezil, sevab kesir ihsan eyle ya Rabbim. Nasul olan ücuru mesulatın mislini evvelen ve haseten Efendimiz, Peygamberimiz, Rehberimiz, numune-i imtisalimiz, başımızın tacı, gözümüzün nur, gönlümüzün surunu Muhammed-i Mustafa, aleyhi Efkaru ı ve ı ekmel ve teslimat hazretlerine acizane, naçizane, hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbim. Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı eyle ya Rabbim. Peygamber Efendimiz'in mübarek alinin, hak, ashabının, cümle etbaının ve ahbabının ruhlarına da dereceleri üzere ikram eyle yarattık. <Gülüyor> Hz. Adem Atamız Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş cümle Enbiya ve Mürsevi'nin, cümle Allah ve Salihinin ve hasreten Ümmet-i Muhammed'in mürşitleri, ülema Muhakkikin ve Resi-i Nebi Sadat ve Meşayih Turuk-i Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan müteselsilen hocamız Muhammed Zahidi Bursa'ya kadar bu zeraan eylemiş olan silsilemiz mensuplarının cümlesinin ruhlarına ayrı ayrı hediyeler ikramı veliylar. Amin diyen kardeşlerimize vesaire ihlanımızın ahirete göçmüşlerinin, sevdiklerinin, dostlarının ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi. Bu bende de mevduğun bulunan müminin-i da ikram eyle ya Rabbi. Eserlerini okuduğumuz büyüklerimizin şu caminin yapılmasına az da olsa küçük de olsa yardım etmiş olanların geçmişlerine ve kendilerine ikram eyle ya Rabbi. Hz. Adem Atamız Aleyhisselam'dan bugüne kadar yer yüzünden gelmiş geçmişimle müminin-i Kusurlu kusursuz cümle imanlı kardeşlerimizin ruhlarına ikram eyle yarabbim. Cümlesinin kabirlerini kürmür eyle yarabbim. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar eyle yarabbim. Memnun ve mesurur eyle yarabbim. Makamlarının ala derecelerini yüksek eyle yarabbim. Eşer olduklarından şaşırmış olup günah işleyenler varsa, bundan dolayı kabirde azap görenler varsa, azaplarını izale eyle yarabbim. Seyyatlarına hasenatı tebdil eyle ya Rabbim. Bizlere de Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümeyi, Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya etmeyi nasip eyle ya Rabbim. Sünnet-i ihya eleyip şehir sevapları kazanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in yolundan bizleri ayırma ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in şefaatine bizim faile eyle ya Rabbim. Evlatlarımızı, ailelerimizi, Nesillerimizi zürriyetlerimizle senin sevdiğin mümini kamil kullar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizim neslimizden kafir, fasık, mücrim, müşrik, münafık getirmeyen. Ya Rabbel alemin evlatlarımızı hayırlı evlatlar eyle. Onların hoş hallerini, güzel günlerini görmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbel alemin beldelerimizi ve sahip Müslüman beldelerini. Her çeşit afetlerden, musibetlerden, felaketlerden, zelzelelerden, sellerden, her türlü afat-ı semaviye ve araziyeden, fasıkların, facirlerin, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların galibesinden, düşmanların tasallut ve istilasından mahfuz eyleyerek, İstilaya uğramış, esarete düşmüş beldelerimizi kurtarmayı nasip eyleyerek, esir kardeşlerimizi hapisten, esaretten, manudur kardeşlerimizi, mazlum kardeşlerimizi zulümden, kadirden, her üzüntüden, sıkıntıdan mahfuz ele ya, ya Rabbi. ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, mücahit kardeşlerimize dünyanın her yerinde İslam'a hizmet için gayret gösteren kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbim. Bizlerin teyid ve takviye eyle ya Rabbim. Mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbil alemin dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarla cümlemizi nail eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz ve bilmediğimiz her türlü şerlerinden cümlemizi mahfuz eyle. Sana iltica ederiz. Sen bize yetersin. Sen bize kafisin. Hasbuna ente ve nîmel vekil. nimel mevla ente ve nîmel Bu ya Rabbi hastalarımıza acilen şifalar ihsan eylem. Dertlerimize devalar ihsan eylem. hayırlı, helal, hak bol rızıklar nasip eyle. Bu rızıklarla kimseye muhtaç olmadan senin yolunda alnımızın akı ile, şeref ve rahatsıziyetimizle yaşamamızı nasip eyle. Kazançlarımızın fazlalıklarıyla, biriktirdiğimizde biriktirdiğimiz paralarla hayrat ve hasenat yapmayı nasip eyle. Vefatımızdan sonra da ve sevap kazanmamıza yarayacak sadakayı cariyeler tesis etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi ömrümüz sona erdiği zaman o halde adresliyken, oruçluyken, yolundayken, sevdiğim bir kul iken sevdiğim bir ameli işlemekteyken dilimizde senin zikrin gözümüze Resulullah Efendimiz'in cemali cennetteki makamlarımız ve 10 kelime-i Tayyip-i ki buyurun <gülüyor> Eşhedü Eflâ Eşhedü Eflâ Eşhedü ve Eşhedü Eflâh Muhammeden Abduhu Resuluhu diye diye imanla Kur'an ile kamil bir Müslüman olarak göçmeyi cümlemize nasib ediyoruz.